başlayalım isterseniz. Hemen. <gülüyor> evet Gözde.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 E mezarlığımızı aldığınız ama parkımızı alamayacaksınız dedik. Türkler Ermeniler imzasını da attık. Şimdi Tayperdan tarih tarih diyerek savunuyorlar. Eşhadımız diyor, ha, değil top mi? Koptu kışmasını. Evet. Hep söyledik yani bir tarih diyeceksek eğer 1915'ten başlamak lazım dedik. Bugün bunu söylüyoruz. Buna da yani böyle bir tarihe de sahip çıkmak yani hem geçmişe hem de bugüne sahip çıkmak için e, çıktısı oradayım ben. Evet. Çok teşekkürler.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 Radikal aktivist tükilerin postası gibi aslında yurttaş gazeteciliği yapan bir takım e, şeyler vardı. Sosyal medya yöneticileri ve onları takip ediyorduk aslında. Oralardan aldığımız bilgilerden sonra yayıyorduk. Eee...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 Orada içimde garip... ...bugüne kadar hiç hissetmediğim... ...yani bu kadar sene içerisinde hiç hissetmediğim garip bir duygu oluştu. Ben e, milletime yeterince güvenmiyormuşum. Onu fark ettim bir kez. Yani halkıma... E, ...halkımdan çok umutsuzmuşum. E, mesleğim dolayısıyla da böyle aslında. Çünkü sanat ne yazık ki şu anda çok çok tehlike altında Türkiye'de. E, sanatçı çok tehlike altında. Hani yaşam standartlı olarak da tehlike altında. E, ne yazık ki... E, ...belli kesimlerce, kesinlikle Yasin arkadaşım ve onun gibi düşünenleri kastetmiyorum... ...belli kesimlerce günahkar bile kabul edilebilecek konumlara gelmiş vaziyette. E, bu durumda benim tabii inancım, umudum tamamen yerlere düşmüşken... ...bir anda birbirinden çok bağımsız, birbiriyle hiç alakası olmayan... ...hatta hatta belli şartlar altında birbirine silah çeken... birbirleriyle mücadele eden grupların bir araya gelip... ...aynı şey için bağırdığını... Duydum. İlk önce duydum. Görmedim. Sadece internet ortamından duydum. E, ve güvendiğim insanlardan gelen duyumlar olduğu için de olabildiğince ilettim. Ondan sonra e, pazar günü Türkiye'ye iniş yaptım. Çok geç iniş yaptığım için gidemedim ama pazartesi olabilecek ilk fırsatta hemen Gezi Parkı'nda yerimizi aldık ve gördüklerime göre konuşmak istiyorum. E, bir kez gittiğim anda ağladım. Baş e, o beni çok şaşırttı. Çünkü peşin ben küçüklüğümden beri din, dil, ırk, cinsiyet ayrımına karşı bir insanım. Ee, herhangi bir inanç sistemiyle birilerinin e, gruplaştırılmasına karşı bir insanım. Herhangi bir siyasal sistemle gruplaşmaya karşı bir insanım. Ee, hiçbir zaman bir...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 Ben şöyle bir listeyi çıkartmaya çalıştım. Beceremedim doğrusu ama bilgileri senden alalım. Ben de beceremeyeceğim hepsini tek tek saymayayım. <gülüyor> Yok istemeye. burada beklemiyoruz zaten. <gülüyor> bir şey, birkaç yıldır kentsel dönüşüm ve ekoloji alanında ayrı ayrı mücadeleler eden grupların birlikte hareket etme kararı üstünde aslında kuruldu. Geçtiğimiz yılın Eylül ayında ilk toplantılarını almaya başladı. Bu alanlarda ayrı mücadele etmenin e, hani çok da hemen sonuç vermeyeceği e, ayağın beyan da ortaya çıktı. Zaten ortaya çıktı daha sonra bunun üstüne kuruldu. E, açık toplantılar baştan itibaren bütün gruplara ve herkes açık toplantılar alınmaya başlandı. E, yani son yıllarda sermaye ve siyasal aygıtın e, kent üstünde, doğa üstünde, e, emek üstünde...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 orada çalışıyor. Yemekhane yine Yemek arkadaşlarla anda. birlikte evet. örgütlüyoruz. Koordinasyon masası, ihtiyaçların toplanıp dağıtılması. Bu çalışmaları hep birlikte yürütüyoruz. Evet. Arkadaşlarla birlikte. LGBT evet. bloktan da biraz bahsedeyim Lütfen. isterseniz. 2000'li yılların başından beri cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği üstüne baskılara karşı direniş gösteren lezbiyen, gaybiseksüel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 Bir güzel. anket için hiç az sayılmaz. Evet. Evet bir yandan öyle. Evet. Nasıl belirlendikleri bilemiyoruz. Online için. çünkü. Online bir anket. Evet. Ben de okudum yani hocalarımız evet. yapmış da ama güzel sonuçları var yani ben de bakmıştım sabah. Evet. Çok açık. Evet. Şimdilik bu kadar aslında. Soruştuklar. Belki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 hakikaten yani. Böyle <gülüyor> fotoğraflarını çekip e, herkese dağıtmaya. Bir web sitesi var şimdi duvar yazılarının. Öyle mi? E, Onun da hemen adresini verelim. Böyle... Evet. Şimdi biz ama önce e, müzik parçamızı dinleyelim. E, ne dinlediğimizi de sonradan söyleyeceğiz. Evet. Dinliyoruz. Ben ağacım budandım Göklerinden bedenime uyandım Sen to the crowd. Sesimizi duyduk hal sabrını taşırdık kal her yere uzandı bak ellere bizim bu var Sismizizi duyduk sabrını taşırdık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 ...mutsuzlanıp böyle ya Allah ...keşke o zamanlar yaşasaydık diyen birisiyken... ...ya buradaki dokuz günde... ...dokuzuncu gün bugün artık yani... Vay şey be açtık dediniz diye Hale geldik. <gülüyor> yani bu birbirini tanıma meselesi... ...yani şuraya evleneceğini düşünüyorum. Yani Tayyip hakkında... ...küfürlü konuşan belki gençler daha ayrıntılı... ...söyleyecektir ona... ...yani velev ki... ...diye gezen insanların olduğu yerde artık... O ...bir küfür olmaktan çıkacaktır. Ya da işte...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 ...internet üzerinden Greenpeace, Af Akut, Doğa Derneği, WWF gibi örgütler birbirleriyle tweetleştiler, iletişim kurdular. Yani ben bunlarla ilgili bir ödev yaparken bunu görmek beni çok şaşırttı zaten. Çok ilginç siteler açıldı anlık günlük. Mesela Dünya dünyaduysun.org diye bir site var. Burada girip de böyle dünyadaki çok ünlü ve hat sayılır insanları seçerek tweet atabiliyorsunuz otomatik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 Nerelerde gitmiyoruz nokta diye bir site var. Polislerin olduğu yerlerin işaretlendiği. Ve buna anlık mı veriyor? Tabii tabii anlık anlık. Yani Çünkü insanlar bir takım insanlar internet üzerinden buraya destek veriyor. İşte mobese kameralarından ya da bu bir takım Norveç kanalı sürekli yayın yapıyordu. Ben alanda olduğum için çok bilmiyorum ama duyduğum şey Norveç kanalının sürekli canlı yayın evet, yaptı. Evet. Ee, duvardaki...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 üstadlardandır bu konuda. Evet. Çok uzmandır. Destek oluyor. Twitter üzerinden de yardımcı oluyor bu konularda. Çok önemli bir şey oldu. Diyor. Evet evet. New York Times'ta bugün bir, bir e, Occupy Turkey yani direnişe destek amaçlı bir ana sayfa, yani tam sayfa yazı çıktı. İlan. Bu da Indiegogo diye bir e, fonlama sitesinde. Uluslararası bir siteden toplandı. E, yani 2772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 Ee, hızlıca böyle birer buçuk dakikalık tamam. konuşmalar istiyorum sizden. Önemli Serbest bir şey, önemli bir şey de değinmek istiyorum. Çok küçük bir espriyle o e, bu kelimeleri kullanmak zorunda oluyorum o ve i üzerine. Ee, bir kez jargonumuzu lütfen artık değiştirelim diye bir tweet geldi geçenlerde. Çok güzel çünkü hayat kadınları ve eşcinseller direnişimizin kaleleri olduklarını ispatladılar. O yüzden artık küfürlerimizde birazcık daha dikkatli olalım. Bu bir. Şimdi çok önemli bir şeye değineceğim. Ee, sağduyu meselesi iki taraf içinde. Şu anda ne olursa olsun e, arkadaşlarla konuşurken lafı geçti. Polis de herhalde bizim halkımızdan. Bir kez bunun lazım. Yani polis de e, anayasa hukuku içerisinde halkı korumakla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 e, aşağıya doğru yürüyünce e, bir takım sıkıntılar başlıyor. Belki de o inişi hiç kullanmamayı e, tavsiye... Ara sokaklara evet. girilmemeli özellikle. Ara sokaklara girilmemeli. Evet, yani burada bir hassasiyet var. O, o nedenle hemen böyle gaz bombaları falan filan patlamaya başlıyor. Evet Gencay, senden... Ben bu Son görüş görüşlerini almak istiyorum. Tamam. Aslında çok söylemek istediğin olduğunu <gülüyor> biliyorum. Yok, yok, toparlayabilirim. Yasine demin sorduğunuz o alanda heterojen yapı ile ilgili, onda oradan yola çıkarak bir şey söylemek lütfen, istiyorum. Lütfen. Bu bizim kolektif eylemliliğimiz hem maddi olanı dönüştürürken çok hızlı bir şekilde bir taraftan hepimizin bilinci de e, dönüşüyor. Çok hızlı hiç ummumayan bir şekilde bu dokuz günlük sürede belki de yıllara yayılacak bir siyasal tecrübe kazanıyoruz. Zihniyet dünyamız değişiyor.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 Hepimizin ödevinin gidip bu yapılara kendi varlığımızı bu dalgayı götürerek oraları da dönüştürmek olduğunu düşünüyorum. Böyle. Çok Sana teşekkürler. Evet Yasin. Ben de son sözlerimi söyleyeyim o zaman. Kapitalistler ve onların yöneticileri şunu öğrensin artık. Buralar İstanbul özelinde konuşalım. Babalarının çiftliği değil, mülk yalnızca Allah'ındır, halkındır.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 Dördüncüsü de meydanların alanların eylemlere gösterileri açılması, Açık yasaklanmaması. E, ölenler var. Onlardan basmadık. Yani çok güzel anca dedik ama ölenler var. E, toplantılarda, Taksim'de eniştesi toplantılarında anmalar yapma, hani konser artı anma yapma gibi bir yönelim var. Önümüzdeki günlerde onlar olabilir. E, ama şunu söylemek lazım. Gezi Parkı 9 gündür Türkiye'nin en güvenli ve en özgür yeri eviniz evinizde gazmanız gelebilir ben ama gezi farkına gelmez gezi parkı çok güzel gelsinizi diyerek herkesi de... davet ediyoruz. Evet davet ediyoruz.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 E, internet sonuna kadar e, arkamızda ve şimdi de bir WhatsApp'tan bir şey geldi. Güldürdün bizi tayip.tamdır.com. Eee <gülüyor> çok harika şeyler var. <gülüyor> bir, bir toma bir tane de iş makinesi. İş makinesi evet. satlar. Zaten evet. Onların pomaya. Onların pomaya. Vallahi ben hiç konuşacak halim kalmadı. Büyük bir keyifle 45 yıl 40 yıl gerilere bağladım kendimi hayalimde. E, çok